23. Konu, H.Z. Ömer'in Mürtedlerin İslam'a dönmeleri hususundaki arzu ve gayreti, Ebu Musa el-Eşari, Tustır şehrinin fethini Hazreti Ömer'e haber vermek için beni elçi olarak gönderdi. Hazreti Ömer bana Bekir bin Veyl adlı kabileden İslam'dan irtidad etmiş, müşriklere ilhak olmuş 6 kişinin halini sordu ve, Bekir bin Veyl'den o kişiler ne oldu, deyince ben de, ey müminlerin emiri, onlar İslam'dan irtidad eden bir kavimdir. Müşriklere ilhak oldular, onların yolu ancak öldürülmektir, dedim. Hz. Ömer, onları sulh yoluyla elde etmeniz, güneşin üzerinde doğduğu sarı ve beyazdan, altın ve gümüşten, benim katımda daha sevimli olurdu, dedi. Ben, ey müminlerin emiri, eğer sen onları tutsaydın onlar hakkında nasıl bir hüküm verirdin, diye sordum. Hazreti Ömer, onlara çıktıkları kapıyı arz ederdim ki oraya tekrar girsinler, eğer bunu yapsaydılar onlardan kabul ederdim. Aksi takdirde onları hapse koyardım, dedi.